derse girerken inşallah dün yeni Zelanda'da yaşanmış olan olayla alakalı bir iki cümle sarf edip devam etmek isterim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Ali İmran Suresinde buyuruyor ki estağidu billah in temseskum hasenetun tesu'hum sizin başınıza bir kötülük geldiğinde sizin başınıza bir iyilik, bir güzellik geldiğinde hasenetun Bu onları tasalandırır. Kimi kafirleri Allah ve Resul düşmanlarını, Müslümanları sevmeyenleri Allah ve Resulüne karşı gelenleri, isyan edenleri tasalandırır. Üzülürler buna yani. Kim buyuruyor? Allah Celle Celaluhu buyuruyor. İnsanı yaratan, insanların dediklerini ve demediklerini bilen, insanları kendilerinden daha iyi tanıyan Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Sizin başınıza bir iyilik, bir güzellik geldiğinde onlar bundan hüzünlenirler, tasalanırlar. وَاِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Fakat size başınıza bir kötülük, bir musibet geldiğinde o zaman bununla mutluluk duyarlar. يَفْرَحُوا biha, Bununla mutluluk duyarlar. وَاِنْ تَصْبِرُوا Bu onların hali. Onları yaratan, bizi yaratan Allah Celle Celaluhu bunun böyle olduğunu bize bildiriyor muhterem kardeşlerim. Müslümanları erkek, kadın, çocuk demeden acımadan öldüren katillerin nasıl olduğunu nasıl düşündüklerini kim bildiriyor Allah bildiriyor bu onların hali peki bize düşen ney bizim görevimiz ney onları bize Allah Celle tanıttıktan sonra ve intasbiru siz sabrederseniz siz direnirseniz siz onların böyle olmalarından dolayı yolunuzdan görevinizden işinizden sorumluluğunuzdan vazgeçmezseniz ve Onlardan değil Allah'tan korkarsanız la ydur rukum şeya. Onların hiçbir tuzakları size zarar vermez buyuruyor Allah cello. Teşbihi kerime. Inna Allah bima yamelun muhitt. Allah onların yaptıkları her bir şeyi kuşatmıştır, ihata etmiştir, ilmiyle, kudretiyle, azametiyle. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır buyuruyor Rabbimiz. Ali İmran suresinin 120. ayet kelimesinde muhterem kardeşlerim. Neden bu ayeti sizinle paylaşma ihtiyacı duydum? Çünkü öyle geliyor ki böyle olaylar sonrasında sürpriz yaşıyormuşuz gibi davranıyoruz. Sürpriz Allah Allah nasıl olabilirdi? Nasıl oldu da böyle bir şey oldu? Gibi sözler sarf ediliyor Müslümanlar insanlar anlayamıyor ama bu bizim için sürpriz olamaz değil de neden çünkü muhterem kardeşlerim Müslümanlar ilk defa katledilmiyor ki yani bunun neresi sürpriz olsun ilk defa bir şey olursa beklenmedik bir şey yaşanırsa bir sürpriz olabilir fakat Müslümanların katledilmesi 49, 50, 500, 5000 katledilmesi sürpriz değil maalesef. Akan kan Müslümanların kanı değil mi? Kaldı ki dün aynı vakitlerde o kardeşlerimizin şehadet çerbetini içtikleri o elem verici gerçekten bizi hüzünlendiren acı ve ızdırapa boğan o anların yaşandığı aynı günde Suriye'de Gazze'de Yemen'de Arakan'da Müslümanlar katledilmeye devam etti ve katledilmeye hala devam ediyor. Burada bir sürpriz yok demek ki ve Allah Celle Celaluhu onların bu Müslümanların katledilmesinden dolayı يَفْرَحُوا بيها, mutluluk duyduklarını bildiriyor. Allah bildiriyor. Öyleyse kiminle muhatap olduğumuzu bilelim Allah rızası için. Kimin Müslümanları katlettiğini, onların duygu düşünce alemlerinde nelerin yaşandığını bilelim Allah rızası için ki böyle garip garip sürprizleri yaşamayalım. Hristiyan terörü Haçlı seferlerinde de ne kadar Müslüman katlettiği, Allahu alem sayısını sadece Allah bilir. Kaldı ki son 25 sene içerisinde öldürülen Tekrar edeyim istiyorsanız, son 25 sene içerisinde öldürülen yaklaşık 13 milyon Müslümanın bir çoğusunu Hıristiyan kökenliler katlettiler. Ve bunu bir çoğusu da din adına yaptığını söylediler. Biz bu emri tanrımızdan aldık ve yapıyoruz dediler. Sürpriz yok. Maalesef her gün ve her an yaşanan, yıllardan beri devam eden 13 milyondan fazla kardeşimizin katledilmiş olduğu bir dönemden geçiyoruz muhterem kardeşlerim. En çok bizi üzen Fransa dün gece o öldürülen kişilerin acısıyla bir dayanışma içerisinde olmak için Eyfel Kulesi'nin lambalarını söndürmüş. Allah Allah ne büyük bir şey ödül de vermek gerekir ve bunu Müslümanlar haber olarak ilan ediyorlar yayınlıyorlar. Bu ondan daha fazla bize dokunuyor gerçekten bunlar çok rezil insanlar muhterem kardeşlerim bunlar çok iğrenç varlıklar öldürürler öldürdükten sonra da hiçbir şey yokmuş gibi maskelerini takarak devam ederler katlederler ırz ve namuslarını kirletirler fakat hiçbir şey yokmuş gibi iyilik maskelerini maske sadece takarak devam ederler tabi bizim burada Rabbimizden istirhamımız Yeni Zelanda'da katledilmiş olan Rabbim Allah demek için sadece ve sadece Allah'a secde etmek için cuma namazını kılmak için camiye gelip orada Allah'a kulluk yapmak adına camide bulunurken masum bir şekilde katledilmiş olan o 49 50 Allahu alem Müslüman kardeşimizin şahadete yürümesini bizlerin uyanmasına vesile eylesin Rabbimiz haştaların çocukları hala ecdadımızın öcünü arıyorlar görüyorsunuz kullandıkları silahların üstüne hala onları yazmışlar imzalarını atmışlar masum insanlara hiç kendilerini savunamayacak ellerinde hiçbir savunma aleti bulunmayan masumları öldürmek tabi ki kolay bu onların görevidir onlar bunu severek her zaman yaptığı ve yapıyorlar ama onlar bunu yaparken ecdadımızdan öcünü aldığını ifade ediyorlar. Demek ki ecdadımızı iyi tanıyorlar. Biz tanıyamıyoruz maalesef. Biz ecdadımızı tanıyamadığımız için zaten onlar bunu yapıyorlar. Onlar bununla meşgulken bizim gençlerimiz hala ecdadını değil ecdadının öcünü Müslümanlar üzerinden alan katilleri taklit etmekle meşgul. En azından veya en geç dünkü olaylar sonrasında şöyle uyanışa vesile olması gerekirken ya ben bugüne kadar hata yapmışım onların tarzı giyinmişim onların tarzı konuşmuşum onların tarzında müzik dinlemişim eğlenceyi onların tarzında bir hayat tarzı anlamışım deyip lanet olsun nefret olsun deyip bu işten vazgeçebildiysek gençlerimiz o zaman burada bir uyanma oldu demek yoksa uyumaya devam edeceğiz onlar da kadınları, bacılarımızı, çocuklarımızı katletmeye devam edecek muhterem kardeşlerim. Rabbim bu şehadete yürüyen kardeşlerimizin o şeref tacıyla taşlanan kardeşlerimizin şehit olması vesilesiyle bizleri uyandırsın. Rabbim bu vesileyle yüzlerimizi, özlerimizi, hayatımızı tekrar ecdadımızın değerine yani İslam'a yönlendirsin Rabbimiz. Rabbim onların şehadeti vesilesiyle 49 değil, 490 değil, 4900 değil nicelerini Allah Celle Celaluhu İslam'la tanıştırsın, İslam'la barıştırsın, İslam'la kurtarsın Rabbimiz Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Tabi bir tefekkür için vesiledir. Her gün yaşanmasına rağmen bu cümleleri sarf etmekte fayda vardır diye düşündüm tefekkür etme adına, tezekkür etme adına, muhataplarımızın kim olduğunu anlama adına muhterem kardeşlerim. Biraz daha fazla Kur'an okuyalım. Biraz daha fazla hadis-i şerifleri okuyalım. Biraz daha fazla tarihimizi okuyalım. Ecdadımızın hayatını okuyalım. Sahabelerin hayatını okuyalım. Yahudinin, Hristiyanın kim olduğunu, ateistlerin, müşriklerin kim olduğunu, siyonist zihniyetin, haçlı çocuklarının kim olduğunu anlama adına eserler okuyalım sohbetler dinleyelim ortamlarda bulunalım ki bu oyunlara gelmeyelim Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim ölüm ve sonrası ders serimizin inşallah bir yenisini 17.sini bugün işleyeceğiz Allah'ın izniyle cennet ve nimetlerinden bahsetmiştik bir mümin için cennetin var olduğuna inanmak, oradaki nimetlerin kendisi için hazırlandığını bilmek, buna iman etmek öyle güzel bir şey ki işte yine gördük. Biz öyle iman ediyoruz ki elhamdülillah, orada şehit edilen kardeşlerimiz, hele o masum çocuklar, bu dünyada yaşadıkları hayattan çok daha iyi bir yere gittiler. Onlar kabirlerinde cennet bahçelerini seyretmekteler. Onlar özellikle çocuklar, İleride ahirette anne babaları için eğer onlar da orada şehit edilmişse birçoğu baba oğul birlikte şehit edilmiş. Ama şehit edilmeyenler ahirette annelerini babalarını şefaatçi olmak üzere bekleyecekler. Biz buna iman ediyoruz. Cennet ve cennetin nimetleri bir mümin için bundan daha büyük bir teselli, bundan daha büyük bir güzellik olamaz muhterem kardeşlerim. Kimler cennete girecekler? Onun ve alakalı inşallah bugünkü dersimizde bazı hususları paylaşmaya çalışacağız. Allah yolunda yaşamış, Allah yolunda öldürülmüş insanlar elbette cennete gidecekler. Onlar ölümleriyle birlikte başka Müslümanların dirilmesine vesile olacaklar. Bugün olduğu gibi ben eminim. Duamda da onun için onu söyledim. Eminim ki orada şehit edilen kardeşlerimiz Allah'ın izniyle nicelerinin, yüzlercesinin Allah'ın izniyle binlercesinin İslam'ı tanımayan İslam'la tanışmamış olan Allah'a teslim olmamış olan nice insanların Allah'la tanışmasına kitapla tanışmasına Hz. Muhammed ve Vesselam'la tanışmasına barışmasına vesile olacak inşallah. Mümin öyledir. Onun hayatı da şahittir, ölümü de şahittir. Hayatında da o insanları kurtarmak için vardır. Ölümünde de o insanları kurtarmak için vardır. Zira bizler şahit olmak için bu dünya'ya geldik muhterem kardeşlerim. Kimler cennete girecekler? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bizlere bildirmiş. Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiş. Şöyle bir giriş yapalım inşallah. Kimlerin cennete gideceğine dair malumat sahibi olma adına muhterem kardeşlerim. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün meclisinde otururken kendisine taze taze vahiy nazir olmuş buyurdular ki orada bulunan bizlere bana 10 ayet indirildi. Şimdi bana 10 ayet indirildi kim bu ayette bildirilen hususlara vasıflara uyarsa onlar mutlaka cennetliktir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla bir giriş yapalım inşallah cennetliklerin kim olduğunu tanıma adına muhterem kardeşlerim. Müminun suresinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah celle celaluhu o sureye kad eflahallu mu'minun diye başlıyor. Mutlaka ve mutlaka. Allah buyuruyor ki Allah bildiriyor ki gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Bu ayetler Mekke'de geliyor. Mekke'de. Mekke'de müminler Az, azınlık, güç müşriklerin elinde, siyasi para piyasası o güç onların elinde. Durum böyle olmasına rağmen muhterem kardeşlerim Allah Celle Celaluhu kad eflehal mu'minun buyuruyor. Onlar değil yani hayatın lezzetini alabildiğine çıkaran, hayatın lezzetinden faydalanan, istifade eden o elit grup Mekke'nin eşrafı yöneticileri değil... قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Başarıya erenler, kurtuluşa erenler müminlerdir buyurdu Allah Celle Celaluhu. Ve burada kurtuluşun ne demek olduğunu başarının ne demek olduğuna dair yeni bir tarif getirdi muhterem kardeşlerim. Yeni bir tarif getirdi. Çünkü zahiren baktığınızda müminler azınlıkta zulüm ve işkence çekmekte müşrikler onlarla istediğini yapabilmekte fakat ona rağmen Hazreti Bilal çölün üstünde işkence görmesine rağmen Hz. Yasir'in ailesi şehit edilmesine işkence görmelerine rağmen, sokaklarda müminler taşlanmasına, işkence görmelerine rağmen Allah buyuruyor ki öyle bir atmosferde orası önemli Kad اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Başarılı olanlar müminlerdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Zahiren baktığınızda anlamak mümkün değil. Müşrik anlamıyor onun için. Kafir anlamıyor onun için. Fakat müminlerin yüreklerine müminlerin ruhlarına onların kalplerine öyle bir teselli veriyor ki bu ayet-i kerimeler muhterem kardeşlerim şimdi oradan utbe, şeybe Ebu Cehil gibiler istediğini yapsın, istediğini yapmaya çalışsın. Ne faydası var? Müminler Allah'ın buyruğuna kulak veriyor قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ biz demek başarıdayız Allah öyle buyurmuştur Allah öyle vaat etmiştir diyorlar muhterem kardeşlerim. Aslında Bizler de insan olarak bir olayda bir yaşanan hususta onun başarılı olup olmadığını neye göre ölçeriz? Sonucuna göre ölçeriz. Sonucuna bakarız. Yani bir spor musabakasında dahi sonucu neyse ona bakılır. Futbol maçında dahi ilk yarıyı hangi takımın önde bitirdiğinin ne önemi vardır? İkinci yarıda maçın sonucunda Diğer takım daha fazla gol atıp kazandıysa anlaşılsın diye söylüyorum. İşte yaşanan bütün olaylarda başında ortasında değil sonundan olduğunun önemi vardır. Kimin başarılı olup olmadığı noktasında. Allah Celle Celaluhu قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlıyor. Müminler başarıya ulaşmıştır. Onlar başarılı olanlardır. Onlar kurtuluşa ulaşmış olanlardır. En sonunda da kurtuluşun ne olduğunu bildiriyor. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ firdaus diyor Allah Celle Celle Huluhu. Onlar Firdeus cennetindedirler. Şimdi, üç gün, beş gün Darun Nedve'de, oradaki parlamentoda veya dünyanın başka bir müşriklerin, Amentusunun okunduğu yerde bulunmanın, gücün, kuvvetinin elinde olmuş olmasının ne faydası vardır ki? Üç günlük dünyada. Allah Celle, Celle Huluhu, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ Niye onlar başarıda ey kullarım, ey insanlar? Çünkü onlar Firdevs cennetinin varisidirler. İsimleri orada yazıyor, variz. Daha gideceğiz ama isimleri yazıyor o müminlerin Firdevs cennetinde. Muhterem kardeşlerim Firdevs cennetiyle alakalı son dersimizde bazı malumatları vermiştik. Şimdi tabi kim bu başarıya ulaşan müminler? Bunların vasıflar nelerdir? Kimler cennetlik olanlar? Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bildiriyor muhterem kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu üzeredirler. Namazlarını huşu ile kılan min kullarımdır diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Bu ilk vasıf. İlk vasıf namazlı olmak ama sadece namazlı olmak değil... Namazları huşu üzere kılmaktır. Kurtuluşa ulaşmanın gerçek vesilesi de budur zaten. Namazı huşu ile kılmak muhterem kardeşlerim. Huşu namazın Allah Celle Celaluhu tarafından temizleyici, kurtarıcı olabilmesi için şart koşmuş olduğu vasıftır. Nereden? Hani hep bu bildiğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz ayet var ya. İşte namaz sizleri her türlü kötülükten, münkerden, fuhşiyattan, günahtan alıkoyar, temizler. Teknik olarak bu ayeti kerimenin bizlerde eğer etkisini göstermiyorsa bir eksiklik olmadığının kanaatindeyim. Teknikten kastım şu. Yani bu ayeti biliyoruz Allah öyle buyuruyor. Müminlerin namazları fuhşiyattan, yalandan, gıybetten, nankörlükten aldatmadan dinsizlikten alıkoyar Allah öyle buyuruyor ama kıldığımız namazlar bizi alıkoymuyorsa o zaman namazımızdaki teknik eksiklikten değil kastım ne orada kimse namazsız mümin abdest kılmaz haşa Hiç, hiçbir mümin abdestsiz namaz kılar mı kılmaz hiçbir mümin kıbleye değil de ters istikavete veya başka bir yere yönelip namaz kılmaz demek ki namazlarımızda öyle bir eksiklik yok Hiçbir mümin hadesten ve necasetten tahur olmadan, temiz olmadan namaz kılmaz. Buna çok titizlikle dikkat ederiz. Demek orada Allah Celle Celaluhu'nun vaat ettiği gibi namazlarımızın bizi başarıya götüren namaz olması noktasındaki engel ney? Huşu eksikliği. Huşu. Huşu nedir muhterem kardeşlerim? Anlayacağımız bir şekilde söyleyelim. Huşu bir namazda Allah'la irtibat kurup bütün dertleri unutmuş olduğun, huzurlu olduğun namazdır. Namazda Allah'la irtibat üzereyiz, onunla konuşma halindeyiz, onun kelamını okumaktayız. Öyle bir halde Allah ile beraber olduğun için bütün dünyevi kaygıları, dertleri, hüzünleri unuttuğun en huzurlu olduğun an, Huşu üzere kıldığın namazdır. Bu huşudur. Şimdi namaza durduğun anda içteki sıkıntıları, evdeki problemleri dünyada yaşanan olayları her bir türlü sıkıntıyı unutuyorsan namazın sana onları unutturup seni huzurlu yapıyorsa o anda işte o namaz huşu ile kılınmış namazdır. Ve o namaz kurtuluşa yönlendiren kurtuluşa vesile olan namazdır diyor. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Namazda gelinecek son nokta huşu ile kılınan namazdır. Bu bazen bir günde bir haftada İslam'la müşerref olduktan sonra namaza başladıktan sonra bir günde bir haftada bir ayda yaşanabilir. Bazen bir sene on sene sürebilir bazen otuz sene sürebilir. Ama bir defa bir defa Allah'la irtibatının çok güçlü olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yani onunla alakalı Onun başı sıkıştığında canı sıkıldığında kalkıp namaz kılardı huzura felaha erişirdi ifadesiyle anlatıldığı gibi Bir defa namaz kılmış olsak bütün problemlerimizin kurtuluşuna vesile olacak Allah'ın izniyle Yani hedef odur o seviyeye ulaşmak için ömür boyu namaz kılıyoruz Demek ki ihtiyacımız var bazen bir günde olmuyor Bazen bir senede olmuyor muhterem kardeşlerim. İhtiyacımız var. Devamlı kılmaya, günde beş defa Allah'la irtibat kurmaya, orada huşuyu yakalayıp kurtuluşa ulaşmak için çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bazen böyle örnekler veriyoruz. Verirken de düşünüyorum. Versek mi, vermesek mi? Çünkü çıta o kadar yüksek oluyor ki sahabeyle alakalı örnek verdiğimizde. Anlamıyoruz. Yani sahabenin namazla alakalı ilişkisini anlayamıyoruz ama vermemiz lazım. Yani namazda bir insanın nerelere ulaşabileceğini gösteren onlarca örnek verebiliriz. Fakat Urve bin Zübeyir ile alakalı bir örnek verip yetinelim devam edelim inşallah. Ki yeter ömür boyu yeter. Urve bin Zubeyr kimdir muhterem kardeşlerim? Tabiundan. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhın torunu. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anhânın yeğeni Urve bin Zübeyr rahmetullahi aleyh. Bu peygamber yakını olduğu için ona akraba olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir ayağında bacağında hastalık geçirir. Yani ayağa kangren olan bir zat, bir büyüğümüz, bir mübarek. Şam'a git derler. Orada ayağını ameliyat etsin derler. Velid bin Abdülmelik orada sultan o anda Şam'da peygamber yakınısın senin için en iyi doktorları en iyi hekimleri getirir. Sana orada hastalığına çare vurur, bulurlar diye Şam'a gider. Urve bin Zubeyr rahmetullahi aleyh. Ayağı kangren olduğu için ilaçla tedavisi mümkün değil ameliyat edilecek Yani kesilmesi lazım ayak alınacak ameliyat başlayacak tabi o günde narkozla alakalı imkanlar var narkoz verilecek yani anestezi yapılacak ki ayak kesilince acısını hissetmesin bir şeyler koklatacak var belki bir şey yiyecek onu verecekler nedir bu diyor nedir bu işte bu senin acıyı ayağını kesmemiz lazım hissetme diye sana vereceğimiz bir ilaçtır ne yapar bu hiçbir şey yapmaz bacağını tedavi ederiz ameliyat ederiz ondan sonra bir gün sonra ayılırsın bu bir gün içerisinde ne olur orada baygın olursun kendinde olmazsın deyince olmaz diyor olmaz diyor niye ben bir gün boyunca Allah'a secdeyi bırakamam diyor namazda gelinecek seviye bizim için masal gibi olsa da bir film sahnesini andırsa da haşa ve kella, vallahi yaşanmış olan bir olay. Yaşanmış olan bir olay. İbni Kesir, rahmetullahi aleyh, bunu anlatıyor, diğer kaynaklarımızda var. Olmaz, dayanamazsın acısına, dayanırım diyor. Siz bana kıbleyi gösterin, ben namaza durayım, şurayı oturtturun, ben o haldeyken ne yapacaksanız yapın diyor. Ve namaz içerisinde namaza durduktan sonra bacağını kesiyorlar. Kangren olmuş bacağını ayırıyorlar muhterem kardeşlerim ayağını. Oradaki raviler diyorlar ki vallahi ses çıkarmadı. Bağırmadı, ağlamadı, bayılmadı. Bu nasıl bir hal? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Onlar namazlarında huşu üzeredirler diyor Allah Celle Celaluhu. Namazlarında bütün problemleri unutur onlar diyor Allah Celle Celaluhu ameliyatı bitirdiler ya Rabbi iki elim iki ayağım vardı şimdi iki elim kaldı bir ayağım kaldı birini aldın üçünü bıraktın sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım dedi namaz insanı böyle bir hale getirir İşte bu cennetlik bir kişi cennete kim girecek Urve bin Zubeyr rahmetullahi aleyh girecek. Allah'ın rızasına, Allah'ın iznine muvafık olarak muhterem kardeşlerim. Devam ediyor. Cennete kim girecek? وَالَّذ۪ينَهُمْ anil الْلَغْوِ mu'ridun. Cennete girenler bir vasıfları da lagviyattan onlar yüz çeviren insanlardır. Buyurdu Allah Celle Celaluhu ayeti kerime. Cennete girenler vasıf onlar girecekler. Laghi nedir? Şöyle diyelim anlaşılsın. Şimdi Kur'ana göre, hadislere göre aslında bütün yapılan işleri amelleri üçe bölebiliriz. Üçe bölebiliriz. Bir salih amel, iki gayru salih amel, üç ne ona o olan ameller. Yani ne salih olan, ne de gayru salih olan, yani faydası ve zararı olmayan ameller. Bu lagviyatın en hafif mertebesi. Fakat burada özellikle yine lağviyattan bahsedilince kişiye din ve dünya adına faydası olmayan bir davranış, bir uygulama, bir eylemden bahsediyor muhterem kardeşlerim. Lüzumsuz bir şey. Yani mümin salih amelleri yapmak için çalışacak, salih olmayan yani Allah'ın razı olmadığı amellerden uzak duracak fakat lağv kategorisine girebilecek. Yani şöyle de diyebiliriz. Hani işlemiştik ya o terazide, mizanda bir ağırlık yapmayacak, kabrinde bir genişlik sağlamayacak olan bütün amellerden de uzak duracak. Faydası yok çünkü. Yani madem ki terazide ağırlığı yok sağ tarafta, madem ki kabirde bir genişliğe vesile değil, benden uzak olsun. <gülüyor> Müslümanlar böyle diyor Allah Celle Celaluhu. Onların hal ve hareketleri böyledir. Peki Ney lüzumlu, ney lüzumsuz? İşte püf nokta burası. Problem burada zaten. Herkes kendi kafasına göre bu lüzumlu, bu da lüzumsuz. Şu lağıfdır, bu da lağıf değildir diye tarife başlarsa eyvah işimiz var o zaman. Allah muhafaza buyursun. Onun tarifi Kur'an ve sünnete göre neyi lüzumlu ameldir, neyi salih ameldir, ney de salih olmayan ameldir ona göre yapılır muhterem kardeşlerim. Yoksa herkes kendi kafasına göre bu çok lüzumlu bu çok önemli der geçer bak Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki Allah'ın bir kulunun e, kuldan uzaklaşmasının alameti o kulu boş ve gereksiz şeylerden meşgul olmasıdır diyor müthiş bir tarif Allah'ın bir kuldan uzak olduğunun alameti o kulun Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz önemsiz mizanda ağırlığı olmayan kabrini genişletmeyen amellerle meşgul olmasıdır. Yani terazi istiyorsan ona göre hayatını ölçmen lazım biçmen lazım. Herkes kendi hayatını çünkü en iyi bilir. Yaptığın amellere bakacaksın. Bunda Allah'ın rızası var mı? Amel defterimde sağ tarafta mı yazılıyor? Terazide sağ tarafta ağırlık yapacak mı? Kabre girdiğimde salih amel olarak kabrimi genişletecek mi? Yoksa Allah hafaza biliyorsun. Allah'ın burada gazabı mı var? Haram mı, mekruh mu nedir? Ona göre değerlendirmek gerekir. Allah'la olan ilişkisini buna göre ayarlayabilir. Bir kul muhterem kardeşlerim. Bunlar cennettedirler. Kim? Faydasız, faydası olmayan, zararlı olan, haram olan, mekruh olan, fuzuli olan davranışlardan uzak duran kullar cennettedirler diyor Allah Celle Celle Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ onlar zekatlarını verirler, kazanırlar, çalışırlar, Allah yolunda infak ederler. Mekki olan ayet olduğunu düşünürsek, Mekke'de daha zekat farz kılınmamış. Burada özellikle infak daha ön planda. Öyle olunca kulların nefislerini, ruhlarını temizlemek için Allah yolunda verdikleri bütün davranışlar, harcayışlar. Ama yine genel olarak zekat muhterem kardeşlerim ne anlama gelir? Niye bunu zekatı veren, infak edenler cennette? Çünkü zekat vermek demek şu demektir. Ya Rabbi benim malım da söz sahibi sensin Allah'ım demektir. Malım senin mülkünden bir parçadır. Senin hakimiyetin içerisindedir. Ben sahibi değilim emanetçiyim sadece Ya Rabbi demektir. Onun için onlar cennetlik diyor Allah Celle Celaluhu. Kendine almadı. Allah'ın olanı kendinden saymadı. Onun için onlar cennetliktir. Muhterem kardeşlerim toplumu düzeltir vermek. Yani zengin olan Müslümanlar verdikçe fakir olan veya zengin olmayan kişiler, Müslümanlar, insanlar onlara kin beslemeyecek, haset etmeyecek. Bilakis daha fazla zengin olması için dua edecekler. Ya Rabbi bu geldi benim kurtuluşma bana verdi. Bir ekmek yiyebildim, et yiyebildim, evime bir şeyler girdi diyecek. Ama vermezse eğer onlara karşı bir kin olacak, nefret olacak haklı olarak. Çünkü onların hakkını çıkarıp vermiyor muhterem kardeşlerim. Zekat verenler, Allah yolunda infak edenler cennetliktir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Allah buyuruyor. Devam ediyor. Irz <Sessizlik> ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar cennetliktir buyurdu Allah Celle Celaluhu. Kim korursa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bukhari Şerif'te geçen ifadesiyle söyleyelim. Kim iki çenesinin arasında olan dilini, iki bacağının arasında olan tenasül uzvunu, cinsel organını haramlardan korursa, fuhşiyattan sakındırırsa, Allah'ın haram kıldığı yerlerden uzak tutarsa Allah'ın cennetine gitmesini de garanti ediyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetmez mi bu müjde olarak namusunu korumak için, iffetini korumak için genç kardeşim Allah buyuruyor onlar cennetliktir. Şu dünyada herkesin fuhşiyata daldığı, zinanın peşinden koştuğu, zina için yaşadığı dünyada, ben de bu dünyada Allah'ın başarılı kullarım dediği kişilerden olmak için onların zina için yaşadığı gibi ben de ırzımı namusumu korumak için varım deyip bir duruş sergileyen genç kardeşlerim, bacılarım işte siz cennetliksiniz Allah'ın izniyle. Allah öyle buyuruyor. Onlar cennetliktirler buyurdu Allah Celle Celaluhu. Öyleyse muhterem kardeşlerim muhterem gençler fıtri olan şehevi arzularınızı tatmin etmek için yegane yol sadece ve sadece Allah'ın izin verdiği yoldur. Helal kıldığı yoldur, nikah yoludur. Bunun dışındaki bütün ilişkiler, bütün gidiş gelişler, bütün yerler, mekanlar lanet olan, üzerinde lanet olan Allah'ın gazabı olan yerlerdir. Cennete değil cehenneme götürür. Cenneti garantileyen bir başka vasıflar. Allah'ın ifadesiyle, ayetle cenneti garantiliyor. Bunlar muhterem kardeşlerim. Kimler cennetlik? Bunlar işte. Emanetlerine ve verdikleri sözlere, ahitlere riayet eden kullarım diyor Allah Celle Celaluhu. Emanet. Önceki derslerimizde durduk. Verdiğimiz sözler hakkında önceki derslerimizde durduk. O kadar geniş bir kavram ki tekrar etmeyeceğim. Ama şöyle anlamayın sakın. Ya sadece işte bana birisi para verdiğinde... Ona hainlik yapmayacağım değil emanet sadece. Bu da emanetten bir şubedir. Ama öncelikle ve özellikle Allah'ın sana verdiği bütün nimetler emanettir. Gençliğin emanettir, paran emanettir, gücün emanettir, gözün emanettir, hanımın emanettir, çocuğun emanettir. Allah'a verdiğin sözler öncelikle yerine getirilmesi gereken sözlerdir. La ilahe illallah söz. Muhammedun Resulullah sözüyle verdiğin o sözler yerine getirilmesi gereken sözlerdir. Ben sözümün eriyim ama namaz kılmaz. Ben sözümde sadık, namuslu, şerefli bir adamım ama alnı secdeye gitmez. Sen sözüne en hain adamsın. Çünkü Allah'a verdiğin sözü bozdun sen. Sen Resulullah'a verdiğin sözü bozdun. Ne kadar insanlara kendince uydurduğun sözlere uysan ne manası vardır? Gerçek söz Allah'a ve Resulüne verilen sözü tutmaktır muhterem kardeşlerim. Bunu yapan zaten insanlarla ilişkisinde sözünden niye caysın ki? Müminler güvenilir insanlardır. Müminlerin hayatında hiyanet yoktur. Müminlerin hayatında aldatma yoktur. Müminler peygamber olmadan önce el emin olan, en güvenilir olan peygamberin ümmetidirler. İnsanlar bize en çok güvenmesi gerekir. Biz en güvenilir insanlar sözünde en çok duran insanlar olmamız gerekir muhterem kardeşlerim. Bu vasıflara sahip olanlar cennetlik vellezinehum ala salavatihim yuhafidun bak yine geldi son vasıf. Baştan geçmişti namaz huşu şimdi yine geldi bu sefer yukarıda huşu ile beraber namazı anmıştı Rabbimiz. Burada ise muhterem kardeşlerim Allah Celle Celaluhu onlar namazlarına sahip çıkan muhafaza eden namazlarını koruyan insanlardır farz asla kaçırmazlar namazı korumak sabah namazına kalkmak demektir namazı korumak yatsı namazında olmak demektir namazı muhafaza etmek sünnetleri kaçırmamak demektir namazın muhafaza edilmesi muhterem kardeşlerim namazda Allah'a verilen sözlere uygun camide nasılsan camiden sonra da öyle olmak demektir İki direk burada dikildi. Bir model olsun yani görsel olsun. Başta namaz, sonda namaz. Arasında başka vasıflar. Bu ne diyor? Ey müminler namazın arasında geçerse hayatınız, evliliğiniz, oturmanız, kalkmanız, işiniz, meşguliyetiniz hep onlar geçti bak. O zaman o iki direk sizi koruyacaktır Allah'ın izniyle. Ama namaz olmazsa, yıkılacaktır altında ezileceksinizdir. Onun için başında ve sonunda namaz. Şimdi bu vasıflar kimlerde olursa buyurdu Allah celle celaluhu kad eflahal Onlar cennetliktir. Şimdi ayetler şöyle bitiyor. Ulaikehumul varisun. Şu vasıflara sahip kullarım var ya onlar varistirler. Gidecekler nereye ya Rabbi? Muhterem kardeşlerim Şöyle babamızdan veya dedemizden bir akrabamızdan 3-5-10 kuruş 100 kuruş siz çoğaltın onu kafanızda miras kalacaksa heyecanlanırız heyecanlanırız baya. Allah muhafaza buyursun tez elden ölse de biz sahip olsak deriz. İnsanla köydür mümin demez ama öyle insanların hali. O 3-5 kuruşa benzemez Allah buyuruyor ki size bir miras veriyorum. الذين يرثون firdevs. firdevs cennetine geleceksiniz diyor Allah celle celaluhu. Garantili garanti. Allah vaat ediyor. Garantili bir şekilde firdevs cennetine geleceksiniz. Hum fiha Nasıl ebedi olmak üzere. Orada ebedi kalacaksınız buyurdu Allah celle celaluhu. İşte kim bu vasıflara sahip olursa muhterem kardeşlerim onlar Firdevs cennetinin varisidirler buyurdu Allah Celle Celaluhu. Şimdi kimler cennete girecek? Bununla değil tabi Kur'an'ı baştan sona kadar okusak her okuduğumuz sayfada bir cennete gitmeyle alakalı her okuduğumuz bir hadis kitabının sayfalarında cennete gidecek kulların vasıfları alakalı alametler e, beyanlar bulacağız muhterem kardeşlerim. Tabii ki vaktimiz dahilinde şimdi birkaç daha vasıf bulup Anlatıp devam edelim inşallah. Şimdi özellikle altını çizmek istediğim bazı vasıfları sizinle paylaşmış olayım inşallah. Bu ayeti kerimeden yola çıkarak bir genelleme yaptık. Şimdi biraz daha özele inip şöyle diyelim teala. Öncelikle mümin olmak gerekiyor cennete gitmek için. Söylemiştik zaten bunu biliyorsunuz siz. Fakat mümin olmadan yani iman ehli olmadan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeden bunu, buna inanmadan, bunu takrir etmeden cennete gitmek mümkün değildir muhterem kardeşlerim. İmanın bir tezahürü vardır, görüntüsü vardır. İmanın yeri çünkü kalptir. Neden? Çünkü biri diriyle bunu söylese fakat kalbiyle bunu ikrar etmese mümin değildir. O münafıktır Allah hafaza buyursun. E peki neden veya nasıl mümin olduğunun tezahürü, görüntüsü nedir? Salih amellerdir. Amel, amel. Kalbini Allah bilir. Ora Allah'a mahsus bir yerdir. Ama namazın, orucun, konuşman, düğünün, ticaretin, ilişkin, siyasetin, duruşun, oturuşun, yatışın, hayatında o imanının tezahürü olması gerekir ki işte o davranışların seni cennete götürsün muhterem kardeşlerim. Bununla beraber bir şey ortaya çıkıyor. O da nedir? İtaat. İman eden kullar, salih amel işleyen kullar Allah'a ve Resulüne kayıtsız ve şartsız teslim olmuş olan kullardır. Allah'ın bütün emirlerine, Resulullah'ın bütün buyruklarına kayıtsız ve şartsız teslim olup itaat edenler, cennete gidecek olan Yiğitlerdir muhterem kardeşlerim. Sadık ve salihlerden olmak cennete gitmek için şarttır. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? İstikamet üzere olmak demektir bu. Yani ya Rabbi kelime-i şehadeti söyledim ya. Bu kelime-i şehadetin bir gereği olarak hayatımın sonuna kadar senin gönderdiğin nizam üzere yaşayacağıma ve o nizam üzere insanların da yaşaymasına dair çalışacağım demektir. Sözde değil, amelde bunu ispat edebilmektir muhterem kardeşlerim. Bunu yaparken başımıza birçok mesele gelecektir. Veya bunu yaparken mutlaka iyiliği emredip, kötülükten sakındırma noktasında bedel ödemeye hazır olmamız demektir. Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılabilmek için, Hazır olmamız gerekiyor demektir muhterem kardeşlerim. Cennetliklerden olabilmek için tevbekar olmak gerekir. Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Tevbe ettiğim zaman aslında kazanan ben değil miyim? Evet kazanan sensin. Yani tevbe ettiğim zaman bir günah işlemiştim. O günahtan temizlenmiş olma ihtimalim vardır Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu yetmez mi temizlendim? Yok Allah Celle Celaluhu tevbe eden kulları için cenneti vaat etmiştir. Hatta günahı sebebiyle cennete gidecek kullarından bildirilmiştir. Günahı sebebiyle. Neden? Kul günah işledi. Günah işledikten sonra öyle bir tevbe etti ki bir daha o günaha dönmediği gibi başka günahlara da dönmedi. Dolayısıyla bu günah işlemesi onun cennete gitmesine vesile oldu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şu müminun suresinde bildirilen müminlerden dahi olabilsek Allah'ın izniyle yine de günah işleyebiliriz. Ayaklarımız kayabilir. Çünkü zayıfız, insanız, ahir zamanda yaşıyoruz, fitnelerin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Özelliğimiz ne olacak cennete gitmek için? Ayaklarımız kaydığında Hemen tövbe edip ya Rabbi ben döndüm ben geldim diyebilmektir muhterem kardeşlerim. Sabır gerekir bunun için. 3 gün 5 gün değil 30 yıl 40 yıl 50 yıl namaza sabretmek. Oruca sabretmek yani ibadetlere sabretmek. 3 gün 5 gün 3 yıl 5 yıl değil masiyetlere karşı direnerek sabretmek. 3 gün 5 gün değil belki bir ömür boyu kafirlerin zalimlerin hakim olduğu bir dünyada onlardan gelecek eziyetlere zulümlere sabredebilmek işte sabır mutlak manada kulu cennete yönlendiren bir davranıştır muhterem kardeşlerim ve cihad olup cihad edip şehit olmak Allah yolunda seferber olup Allah yolunda bulunup Allah'ın dini yüce olsun diye çabalayıp çalışıp ister ibadetinle ister malınla ister dilinle ister canınla Hepsi bunların Allah yolunda olmak demektir. Çalıştığın esnada şehit olmak, cennete gitmek için Allah'ın izniyle en büyük vesidelerden bir tanesidir muhterem kardeşlerim. İşte dün o kardeşlerimizin Allah demek için gelmiş oldukları camilerde Allah dedikleri esnada Allah'a kulluk yaptıkları anda şehit edilmeleri Allah'la buluşmuş oldukları gibi muhterem kardeşlerim. Bu bize şunu da söylüyor. Ölüm ve sonrası serimizde özellikle altını çizdik hep. Ölümün ne zaman, nerede, kime geleceğini Allah'tan başkası bilmez muhterem kardeşlerim. Rabbim bizi kafirlerin, zalimlerin kötülüklerinden, şerlerinden muhafaza eylesin. Rabbim onlara hiçbir yerde fırsat vermesin. El-Muntekim olan Rabbim bizleri intikama memur eylesin. Fakat buna rağmen biz hazır olmamız gerekmiyor mu? Biz tedbirli olmamız gerekmiyor mu? Biz Rabbimizle her an her yerde buluşma noktasında hazır olmamız gerekmiyor mu muhterem kardeşlerim? Hayır yolunda olursak ölüm bizi hayır yolunda yakalayacaktır. Allah muhafaza buyursun. Hayır olmayan Allah'ın razı olmadığı yolda olursak ölüm bizi öyle bir yolda bulacaktır. Başka bir ihtimal yok siz söyleyin bana. Yani ölüm bizi mutlaka bulacak. Ama nasıl bir yolda, nasıl bir halde bulacak? Camide Allah'a secde etmiş için geldin, gelmiş olduğun yerde de bulabilir. Allah muhafaza buyursun camidedeki insanlara kötülük yapmak için veya Allah'ın razı olmadığı bir yerde de bulabilir. Ama ölüm mutlaka bulacaktır. Bize düşen o işe yani ölüme hazır olmak, ölüm meleği geldiğinde hoş geldin diyebilmektir. Ben hazırım diyebilmektir. Biraz daha bekle şöyle bir hazırlanayım en azından kefenimi hazırlayayım diyebilecek dahi fırsatımız yoktur öyleyse ona hazır olmaktır muhterem kardeşlerim şimdi dersin sonlarına geldik inşallah birkaç yiğidin ismini anmak istiyorum kahramanın ismini anmak istiyorum Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim biz iman ediyoruz ki Allah'ın kullarından en hayırlıları peygamberler Peygamberlerin en büyük Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onlardan sonra en büyükleri en değerleri ashab-ı kiram radıyallahu anhum mecmain Onların da arasında yine derece derece daha büyük olanları vardır ki işte onlara aşere-i mübeşşere denilen kullar vardır sahabeler vardır Ne demek bu aşere on mübeşşere müjdelenmiş demek On müjdelenmiş Allah'ın kulu kim bunlar? Dünyadayken Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız teslim olmuş ve bazı amellerde bulunma noktasında örnek olmuş olan öyle 10 kişi ki dünyadayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almış olduğu malumatla birlikte vesile olarak onların cennetlik olduğunu bildirmiştir. Dünyadayken kim onlar nasıl bir kişiler nasıl kullar. E tabi ki her biri hakkında birkaç ders yapılır. Ben isimlerini birer ikişer vasıflarını anıp devam edeyim inşallah. En başta aşere-i kim gelir? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gelir. Muhterem kardeşlerim. İlk iman eden hür erkek. Tevbe suresinde Allah Celle Celaluhu'nun ikinin ikincisi diye andığı yani Resulullah'ın yanındaki mağara arkadaşı diye övdüğü taltif ettiği faziletini bildirdiği o mübarek Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettikten sonra en ağır işkencelere maruz kalmış. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e kızını vermiş, malıyla, canıyla, bütün boyutlarıyla, bütün bedellerini ödeyerek. Allah ve Resul davasında hizmet etmiş olan Hz. Ubekir radıyallahu anh muhterem kardeşlerim. Bu aciz dil o mübareği tarif etmeye yetmez. Gelin Bukhari'de geçen bir hadis üzerinden onu tanıyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ebu Hureyre radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor. Kim Allah yolunda malından harcarsa infak ederse cennetin kapılarından ey Allah'ın kulu şu kapı senin içindir burası güzeldir denilir gel bu kapıdan cennete gir diye çağrılır böyle buyurdu Efendimiz bir gün ashabıyla otururken yani infaka teşvik ediyor onları Allah yolunda vermeye teşvik ediyor kim Allah yolunda verdiyse infak ettiyse o gün cennette bir kapı açılır ahirette hesap sonrasında ey Allah yolunda malını veren kullar Gelin bu kapıdan siz gireceksiniz bir özel kapı. Girin cennete denilir. Hadis devam ediyor. Namaz ehli olanlar yani namaz ehli ne demek? Namaz ehli bir defa değil. Sürekli ömür boyu namaz kılmış olan namazına hiç aksatmayan namazla yaşayan bir mümin demek. Onlar için namaz kapısı açılır. Hadis öyle bir namaz kapısı. Onlar namaz kapısından cennete buyur edilir. Buyurun. Namazlarını aksatmamış, namazlarını kılmış Allah'ın huzuruna namaz borcuyla çıkmamış kullar. Bu kapı sizin için namaz kapısından girin denilir onlara. Hadis devam ediyor. Mücahit olanlar, cihat ehli olanlar için cihat kapısı açılır. Allah yolunda canıyla bedel ödemişler. Canlarını feda etmiş olan o mücahitler için cihat kapısı açılır. Buyurun Allah'ın cihat kapısından cennete girin denilir. Oruç ehli olanlar için ehil diyor bak. Oruç ehli yani oruçlarını farz olan Ramazan'da bir soru yok. Eksiklik yok problem yok. Kışında tutmuş yazında tutmuş. Sıcak günde de tutmuş biraz daha zor işte de tutmuş hep oruçlarını tutmuşlar. Genç kardeşlerim, ruhsatçı olmayın, azimetçi olun. Ramazan ayı geliyor, yaklaşıyor. Yaştılar babalarımız, belki sizin birçoğunuzun dedeleri madende çalıştı. O madende yeraltı kaç dereceydi? Biz bilmiyoruz. Ama inanın ki çok zor şartlar altında bir gün dahi oruçlarını kazaya bırakmadılar. Kışın soğuk günlerinde tutayım demediler. Adam ofiste çalışıyor, zor geliyor ya. Kışın tutayım diyor. Veya bir fidye filan verenler de var. Allah muhafaza buyursun. Oruç yiyenlerin sayısı azdı. Oruç yiyenlerin sayısı çoğaldı. Öyle bir hal. Allah muhafaza buyursun. Ramazan ayında böyle sürekli devamlı namaz kılmayan kardeşlerimiz dahi oruç tutarlardı. Kurtuluşumuza vesile olur diye. Artık oruç yiyenlerin sayısı çoğalacağına azaldı. Şartlar kolaylaşmasına rağmen. Bu kötü bir gidişat. Allah hafaza diyorsun. Ramazan ayı geliyor. Şurada altı hafta kaldı. İnşallah kulaklarımıza küpe olsun. Oruç ehli olanlar o defterlerde bir kaydı yok. Hep güzel, müsbet, başarıyla gelmiş. Onlar içinde oruç kapısı, reyyan kapısı açılacak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ehli olanlar yani sürekli durmadan sadaka verenler sadaka kapısı açılıp buyurun denilecek. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da o mecliste diyor Ebuhuri radıyallahu anh buyurdu ki bunları söyleyince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam anam babam canım sana feda olsun ya Rasulallah. Şu kapıların hepsinin kendisine açılacağı her birinden buyur edilecek bir kul var mı ya Rasulallah deyince Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte sen osun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onlardansın dedi muhterem kardeşlerim. Ama sadece sen olsun değil bak. Sen onlardansın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz de onun gibi olun. Siz de o kapılardan davet edilin dedi muhterem kardeşlerim. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturuyor onlara sordu. Bugün oruç tutan var mı aranızda? Allah Resulü sorunca cevap vermek gerekir Orada riya olmaz Ben dedi Hazreti Ebu radıyallahu anh Bugün bir cenazeye katalan var mı Ben ya Resulallah Bugün bir yoksulun karnını doyuran var mı Ben ya Resulallah Bugün bir hasta ziyareti Yapan var mı Ben ya Resulallah Ne sorsa ben İkinin ikincisi anladınız mı Mağara arkadaşı Allah onu övdü Kur'an'da Buyurdu ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bu salih amelleri bir araya getirirse mutlaka cennete girecektir buyurdu. Müslim'de geçen bir hadis. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletini gösteriyor. Fakat bize de bir yol açıyor muhterem kardeşlerim. Biz de öyle olabiliriz diyor yani. Siz de öyle olun, siz de onun gibi o cennet kapılarından girin diyor. Asherey mübeşşere 2. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı birçok yönüyle anlatabiliriz de muhterem kardeşlerim onun en önemli özelliği belki de Allahu Alem tevafukatıdır. Yani onun düşüncesine kalbinden geçirdiklerine göre Allah Celle Celaluhu'nun ayeti kerime göndermesidir. Bu onun bir özelliğidir. Kendi ifadesiyle üç defa bu oldu diyor. İbni Hacer'in ifadesiyle on beş defa oldu diyor. İmam Suyuti'ye göre yirmi bir defa Allah Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın düşüncesine göre ayet inzal etmiştir. Bunlara muvafakat Ömer diyoruz radıyallahu anh. Onu nasıl tarif edelim ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Güneş Ömer'den radıyallahu anh daha hayırlı biri üzerine doğmamıştır. Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur buyuruyor. Benden sonra peygamber olsaydı bu Hazreti Ömer olurdu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'i tanı kardeşim. Hazreti Ömer hakkında bir kitap okuyun genç kardeşlerim. Alıyoruz, koyuyoruz, hediye ediyoruz fakat Hazreti Ömer'in hayatını tanımıyor genç kardeşim. Hazreti Öbekir radiyallahu anh'ın hayatını tanımıyor. Tanımayınca da kendine model edinecek garip garip tipleri vuruyor. Hazreti Ömer'in düşmanları ona örnek oluyor. Tanımadığı için, Allah muhafaza buyursun, tanımamız lazım. Okumamız lazım. Hazreti Osman radıyallahu anh, aşere-i mübeşşere üç, zinnureyn, iki nur sahibi. Nüye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla evlenmiş, iki defa damat olmuş. Bir Rukiye annemize, bir de Ümmü Gürsüm annemiz de radıyallahu anhünle evlenmiş muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mecliste otururken Hazreti Aişe annemiz buyuruyor Babam Hazreti Ömer geldi. Allah Resulü biraz daha böyle serbest rahat oturuyor. Onu kabul etti, konuştu. Hazreti Ömer geldi, kabul etti, konuştu. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh geldi. Oturuşunu düzeltti, çeki düzen verdi. Öyle onunla konuştu diyor. Onlar gidince sordum ya Resulallah. Anam, babam canım sana feda olsun. Babam geldi. Onu öyle kabul ettin. Hazreti Ömer geldi, öyle kabul ettin. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh gelince Oturuşunu düzelttin. Duruşuna çeki düzen verdin ya Resulallah. Niçin? Hikmeti nedir diye sorunca ne buyurmuştu muhterem kardeşlerim? Kendisinden meleklerin dahi haya edip hizaya geldiği kul yanında ben haya edip hizaya gelmeyeyim mi dedi muhterem kardeşlerim. Hazreti Osman radıyallahu anh hayatını oku buyurdu ki Efendimiz aleyhisselam cennette her peygamberin bir arkadaşı olur benim dostum arkadaşım orada Osman bin Affan radıyallahu anh'dir. Hazreti Osman Rabbim şefaatlarına nail eylesin bizleri muhterem kardeşlerim. Ashere-i mübessere Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Sa'd bin Abi Waqas, Hazreti Abdurrahman bin Avf özelliklerinden sayamayacağım vakit doldu. Belki size de bir kapı açmış olayım bu vesileyle. Araştırırsınız, okursunuz. Kitap okumuyorsanız dahi muhterem kardeşlerim ellerinizdeki o aletlere Güzelliklere de vesile olabiliyor. Açın, aşere-i mübeşşere deyin. Onların kısaca hayatlarını anlatan sahifelere girin. Çok güzel hizmetler var, sohbetler dinleyin. Ama mutlaka tanıyın. Tanıyın ki cennette de onlarla tanışabilelim. Tanımazsak tanışamayız. Tanımazsak onlar gibi olamayız. Onlarla tanışamayız. Allah muhafaza buyursun. Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Zubeyr bin Avvam, ve Hazreti Sa'id bin Zeyd radıyallahu anhum ecmaîn muhterem kardeşlerim. İşte bunlar cennette müjdelenmiş olan dünyadayken mübarek zatlardır. Şimdi sonunda inşallah şöyle tamamlayacağız Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Şöyle bir kıssa anlatılır. Allahu alem. Hem biraz kulaklarımızda böyle bir menkıbe yani menkebe deyince ayet veya hadis değil bir menkibe yaşanmış olan Allahu alem bir olay. Yani Abbasi döneminde saraylarda olan bu Harun Reşit zamanında yaşamış olan Behrül Dâne, Behrül Dane diye denilen anılan bir mübarek zat var. Fakat bunun o uyanışı ile alakalı çok güzel bir anı vardır. Derler ki tabii bu o sarayda yaşayan böyle tabiri caizse prens gibi birisi Böyle geceleri de o kuş tüylü yataklarda Harun Reşid'in zamanında o İrak'ın o saraylarının nasıl olduğunu Bağdat'ın ne halde olduğunu şöyle tarihi malumata başvurursanız binbir gece masalları o günlerden bahsediyor o günler yani. Yataklar bugün eşi benzeri dahi görülmemiş yataklar öyle ortam sarayda o da orada böyle bir halde geceleri böyle yatağa giriyor o kuş tüylü yataklarında cenneti düşünüyor. Cennete nasıl girileceğini durmadan böyle düşünüyor. Allah onu kurtarmayı murad edince, irade edince yine böyle gecelerden bir gece yatağında cenneti, cennet ahvalini, halini, nimetlerini düşünürken sarayın damında, çatısından bir ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri gelince çıkıyor camdan kim o diye bağırıyor. Orada bir adam var orada geziyor muhterem kardeşlerim kimsin nesin ne yapıyorsun çatının üstünde devemi kaybettim diyor devemi arıyorum Ebe adam diyor bu binanın bu sarayın çatısında ahmak mısın sen deve olur mu hiç beni bu gece vakti rahatsız ettin ona bir şey gösterilecek onun kurtuluşuna bir durum vesile olacak orada deve aranır mı diye söyleyince o da diyor ki ona muhterem kardeşlerim ben orada devemi arıyorum sen ise kuş tüyü yatağında cenneti arıyorsun diyor kayboluyor adam. Bu olay böyle yaşanıyor. Yine günlerden bir gün tabii o mesajı aldı fakat daha tam son mesaj alınmadı. O kuş tüyü yataklarında hizmetçiler var bu odasından çıkmış birisi hizmet için odaya giriyor. Tabii kim bilir o betonun üstünde belki tahta üstünde yatan bir gariban hizmetçi o yatağa şöyle bir birkaç saniyelik de olsa bir görsem ya bunlar nasıl yatakta yatıyor diye merak. Yatağa giriyor ki Behlül Dana da odaya giriyor. Sen misin benim yatağıma giren diyen ona şöyle bir dayak atıyor orada ve vuruyor. Gürüyor hizmetçi. Ya ben duruyorum sen gülüyorsun. Niye gülüyorsun diyor. Ben bir defa şu küştüğünü yatağa girdim diye beni dövdün aklıma geldi ki sen ömrünü burada geçiriyorsun, seni cehennem zebanileri nasıl dövecek acaba deyince o kaçış o kaçış sarayı hanu hanımanı terk edip firar ediyor artık hayatının geriye kalan günlerini muhterem kardeşlerim çöllerde geçiriyor Allah yolunda geçiriyor. Artık Harun Reşitler'e saraydaki adamların kurtuluşuna vesile olma için çalışan, çabalayan, hikmetli sözler söyleyen bir kişi oluyor muhterem kardeşlerim. Şimdi en son söz ehemmiyetine binaen Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen şu rivayet olacak. Niçin söyledim bunu diyecek olursanız siz kıssadan hisseyi aldınız fakat ben yine de şunu söyleyeyim ki cennete gitmenin bedeli vardır. Eğer cenneti yataklarımızda yattığımız, oturduğumuz, dinlendiğimiz yerlerde hayal edersek sarayın çatısında devesini arayan adam gibi cenneti daha biz çok ararız demektir. O oradan kıssadan hissesini aldığı öyle bir mübarek zat oldu ki onun kıssalarıyla kitaplar doludur. İnsanların birçoğunun kurtuluşuna vesile olmuştur. Bizler için bir uyanışa vesile olsun diye cennetlikler kimlerdir? Onların vasıfları nelerdir? Bunu paylaşmaya çalışıyorum muhterem kardeşlerim. Onlardan olmamız gerekir. Onların vasıfları öyledir ama ben de o vasıf yok dersek olmaz. O yataktan çıkıp, o yola girip, o vasıfa sahip olmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. İşte Ahmet İbni Hammer'in müsnedinde e, bir rivayet var. Hazreti Enes İbni Malik radiyallahu anh bunu rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor meclisinde otururken biraz sonra şu kapıdan cennetlik bir adam girecek veya kim cennetlik birisini görmek istiyorsa şuraya baksın diyor tam o anda bir sahabe giriyor o kapıdan ikinci gün kim cennetlik bir adam görmek istiyorsa şu kapıya baksın aynı adam giriyor Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki daha yeni abdest almış pabuçları elinde Sakalından abdest suyunun damlaları daha böyle akıyor. Abdest aldığı belli aynı adam. Üçüncü gün aynı adam geldi diyor Enes İbni Malik radıyallahu anh. Şimdi olayın gerisi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan o kafaya takıyor. İlim irfan sahibi bir genç sahabe. Bu üç gün üst üste cennetlik adam görmek isteyen şu adama baksın bu cennetlik de denilen kişi kim bilmiyoruz. İsmi geçmiyor ama o cennetlik. İsmiyle tanımamıza gerek yok. Vasfıyla tanımamız lazım. İsmiyle tanısak çok güzel, hoş fakat bildirilmiyor ama faydası yok. İsmiyle tanısak biz aynı isme sahip dahi olsak. Şimdi onun üç gün arka arkaya Resulullah'ın mübarek dilinden o cennetliktir, cennetlik görmek isteyen ona baksın dediği kişi kim? Ne yapıyor? Niye cennetlik o adam? Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Ben bu işi çözmem lazım. Yani onun gibi olmak için. O ne yapıyorsa aynısını yapacağım. O ne neyle meşgulsa ben de öyle olacağım. Biz de öyle olmamız lazım. Garantili cennete gidecek o kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Muhterem kardeşlerim. Evine gidiyor takip edip onu. Kapısına tıklıyor. Evde bir münakaşa oldu diyor. Yanında kalabilir miyim birkaç gün? Gel buyur diyor. Tabi bir orada e, müsbet bir hile yapıyor diyelim yani. Fakat iyi bir niyetle onun nasıl olduğunu öğrenmek için. Gel buyur diyor. Şimdi diyor evine gittim misafir oldum. Bir iki üç gün kaldım orada. Gündüz ne yapıyor bakıyorum. Gece ne yapıyor bakıyorum. Gece özellikle uyumayıp gece ibadetlerinden onun gibi olmak için bazı vasıflar yakalamaya çalışıyorum filan. Fakat diyor Abdullah bin Amr radıyallahu anh yani bizden daha fazla bir ibadetini görmedim daha fazla böyle bir nafile oruç tuttuğunu geceleri kalkıp daha başka böyle teheccüd kıldığını hatta benim kaldığım gecelerde teheccüd de kılmadı. Sadece böyle uyandığında bazen subhanallah bismillah derdi dönerdi tekrar uyurdu sabah namazına kalkıp mescide giderdi. Böyle bir mübarek zat 3 gün geçince diyor dedim ki ona ben sana işin aslını söyleyeyim aradığımı bulamadım diyor nedir neyi aradın ne bulamadın işin aslına neyi kastediyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün arka arkaya cennetlik adam görmek isteyen şu kapıdan baksın o kul cennetliktir dedi 3 gün arka arkaya sen geldin ben de senin gibi olabilmek için evine geldim ama bizden daha fazla bir amelini veya soruma cevap olacak bir davranışını göremedim diyor aradığımı bulamadım Gideceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bunu anlatacağım diyor muhterem kardeşlerim. Tam kapıdan çıkacağında o zat ona diyor ki dur, dur diyor. Söylediğim gibi diyor, benim gördüğünden başka bir amelim yoktur. Bir özelliğim hiç yoktur. Ama kendimle alakalı sadece sana şunu söyleyebilirim ki, ben hiçbir Müslümana Kin gütmem diyor Hiçbir Müslümana karşı Kin tutmam Allah'ın başkasına vermiş Olduğu bir nimeti de Asla kıskanmam diyor Tam çıkarken kapıdan Geriye dönüyor İşte bu diyor Seni bizden ayıran İşte bu diyor vallahi seni Resulullah'ın ifadesiyle Cennetlik olduğunu garanti olarak Bildiren vasıf senin bu Davranışın diyor Muhterem kardeşlerim, müminlere karşı kin sahibi olmamak garantili olarak Allah Resulü'nün ifadesiyle diğer bütünüyle beraber cennete gitmek için bir vasıftır, vasıtadır, vesiledir. Mefhumun muharifinden ne çıkıyor? Allah muhafaza buyursun. Müminlere karşı kalbinde kin gütmek, kin tutmak, yüreğinde nefret taşımak Allah muhafaza buyursun kişinin özgürlüğünün kaybettiğinin işaretidir kinine köle olmuştur, kinine tutsak olmuştur ama cennete sadece hür insanlar girecektir. Kinine, nefretine, öfkesine, hasedine köle olmuş, kul olmuş insan cennette ne işi vardır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyurdu ki birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt dönmeyin, asla ilginizi alakanızı kesmeyin. Kardeş olun cennete gidin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Öyleyse mümin kardeşlerimizle ilişkimiz bozuk olursa o zaman namazımızda eksiklik olmasa dahi orucumuzda eksiklik olmasa dahi Allah muhafaza buyursun cennete giden insanlarda olması gereken çok önemli bir vasfı taşımadığımız için onların arasında olmama ihtimalimiz vardır. Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu sonunda olsun dedim ki kulaklarımıza küpe olsun. Çünkü buralarda gerçekten eksikliklerimiz var. Maddi manevi alanda kardeşlik hususunda iman sebebiyle ortaya çıkan o kardeşlik hususunda eksikliklerimiz var. Onları giderme adına son paylaştığımız rivayet bu olsun istedim muhterem kardeşlerim. Rabbim iman kardeşliğinin gereğini yerine getiren kullarına olmayı nasip eylesin. Rabbim iman kardeşliği ile birlikte ortaya çıkmış olan bütün maddi manevi sorumluluklarını kuşanan kullarından olmayı nasip eylesin. Rabbim kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı duyabileceğimiz, duyduğumuz bütün kinden, nefretten, hasetten, kıskanmadan o kalplerimizi kurtarsın, hürriyetine kavuştursun. Amin ya Rabbi Alemin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. رزاء إن الله تعاد الفاتحة مع الصلاوات.